Mutaffifin Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla eksik ölçenlere yani yolsuzluk yapanlara yazıklar olsun onlar insanlardan bir şey alırken ölçtüklerinde baskı yaparak tam ölçerler onlara bir şeyler vermek için ölçtüklerinde veya tarttıklarında ise eksiltirler büyük bir günde yani insanların Alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları günde diriltileceklerini hiç düşünmezler mi?'' ''Hayır, şüphesiz ki yoldan sapanların yazısı, kaydı sicciğindedir.'' ''Sicciğinin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki?'' ''Numaralandırılmış, açıkça yazılı bir kitaptır.'' ''Hesap gününü yalanlayanların o gün vay haline, onu günahkar azgınlardan başkası yalanlamaz.'' ''Ona ayetlerimiz tilavet edildiği zaman, öncekilerin masalları der.'' Hayır, aksine kazandıkları kötülükler nedeniyle kalplerinin üzerinde pas tutmuştur. Dikkat edin, şüphesiz ki onlar o gün Rablerinden perdelenmiş yani mahrum olacaklardır. Sonra şüphesiz ki onlar cehenneme gireceklerdir. Sonra kendilerine yalanlamış olduğunuz cehennem işte budur denecektir. Doğrusu şüphesiz ki iyilerin yazısı yani kaydı ise illiyyundadır. İlliyyûn'un ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Numaralandırılmış, açıkça yazılı bir kitaptır. O kitabı Allah'a yaklaştırılmış olanlar sevinçle görür. Şüphesiz ki iyiler elbette nimet içindedir. Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. Nimetin parıltısını yüzlerinde sezer, görürsün. Kendilerine ağzı mühürlü, katıksız, sarhoş etmeyen bir içkiden verilir. İçiminin sonu misk olacak, Güzel kokacaktır. Yarışanlar yani imrenenler işte buna imrensin, bunun için yarışsınlar. O içeceğin karışımı tesnimdendir. Tesnim, Allah'a yaklaştırılmış olanların içeceği bir kaynaktır. Şüphesiz ki suçlular dünyada iman edenlere gülerlerdi. Onlara uğradıkları zaman birbirlerine kaş göz işareti yaparlar, alay ederlerdi. Ailelerine döndükleri zaman da keyiflenerek dönerlerdi. Onları yani müminleri gördükleri zaman ise şüphesiz ki bunlar sapkınlardır derlerdi. Oysa onların üzerine koruyucular yani muhafız müminleri denetleyici olarak gönderilmemişlerdi. İman edenler de bugün koltuklar üzerinde yaslanıp onlara bakarak kafirlere gülerler. Kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı?